Radyo Tiyatrosu Kusursuzdu Yazan Ufuk Baltacı Yöneten Yaşar Ürik Ses Kayıt Hakan Dakın Teknik Yapım Savaş Erhan Efektör Osman Keykubat Yapımcı Sevim Özkan Bu oyunda rol alan sanatçılar Selim İbrahim Raci Öttür Gül Videm Dizdaroğlu Selçuk Levent Uğukut Suat Evren Serter Ayten Gözde Bakşık Hayri Ahmet Dizdaroğlu Birinci Polis Atilla Tetik Türkan Hülya Savaş Bir İzmir radyosu yapımıdır. İyi günler. Ben başkomiser Selim. Bu da yardımcım Suat. Oh, hoş geldiniz efendim. Selçuk Bey de sizi bekliyordu. Geldiler efendim. Tabi hemen. Buyurun sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun masama geçelim. İşte mektup bu. Hmm. Zarfı kim açtı? Şey... Kamil Bey'in sekreteri. Ona gelen her zarfı açar mı? Şey... Tabii. Genelde sekreterlerimiz bize gelen her mektubu açarlar. Hmm. Hmm, klasik bir fidye mektubu. Gazete kağıtlarından kesilmiş harfler kullanmışlar. Karınız elimizde. Üç milyon dolar hazırlayın. Polise haber verirseniz karınız ölür. Neden bizi aradınız? Ee, Kamil Bey burada yok. Kendisine ulaşamıyoruz. Ee, ya rehine Kamil Bey'in eşi. İnisiyatif onun. Bu durumda onun eşinin hayatını tehlikeye attığınızı düşünmediniz mi? Polise haber verirseniz öldürürüz diyorlar. İyi ama... Tamam şey... Suat tamam. Beyefendi neredeyse bizi aradığı için suçlayacaksın. Doğru olan şeyi yaptınız beyefendi. Ama ama Kamil Bey nerede? Hı? Ona neden ulaşamıyorsunuz? Dün akşam İstanbul'a gitmişti. Mektup geldiğinden beri cep telefonunu ve kalması muhtemel otelleri arıyoruz. Hı. Ulaşamıyoruz. Bu tür yolculuklarda otel rezervasyonunu önceden yaptırmaz mıydı? Elbette ama bu ani bir seyahate oldu. Nasıl yani? Dün programda böyle bir yolculuk yoktu. Hatta bu sabah önemli bir toplantımız vardı. Gece saat 8'de beni aradı. 9.30 uçağıyla İstanbul'a gideceğini, sabahki toplantı için gerekli evrakları almam için evine gelmemi söyledi. Evrakları verdikten sonra da kendisini havaalanına bırakmamı istedi. Bu seyahatle ilgili bir şey söylemedi mi? Hayır. Eşi o sırada evde miydi? Evet. Ya şimdi? Elbette ki yok. Yoksa sizi neden arayalım? Hizmetçiyle görüştüm. Sabah eve geldiğinde hanımının evde olmadığını söyledi. Hizmetçi eve saat kaçta gelmiş? 9.30'da. Mektubu kim getirdi? Ee, bir motosikletli kurye getirmiş. Hı. Kuryenin hangi firmadan olduğunu biliyor musunuz? Yok hayır. Mektubu Kamil Bey'in sekreteri aldı. Belki o biliyordur. Hmm, anlaşıldı. Bu mektuba sizden başka kimler dokundu? Bildiğim kadarıyla Kamil Bey'in sekreterinden başka kimse dokunmadı. Tabii bir de ben. Oldu. Şimdilik bu kadar. İkinci adımı bekleyelim. İkinci adım? Fidyeyi almak için tekrar bağlantı kurmaları gerekiyor. Telefonlarınızı dinlemeye almamız gerekiyor. Bu arada siz de Kamil Bey'e ulaşmaya çalışın lütfen. Sekreterler sürekli arıyorlar. Oldu. Suat, sen teknik ekibe haber ver. Ben de bu arada sekreterle görüşeyim. Bakalım kuryeyi bulabilecek miyiz? İlginç. Adamın karısı kaçırılıyor. Aynı anda kendisi de ortadan kayboluyor. Şimdilik buna kaybolma diyelim. İletişimsizlik. Bu canım. Cep tamtamlarının sesi artık E.T.'nin gezegeninden bile duyuluyor patron. Ya duymak istemiyorsan? Hı? Şirketinde önemli bir toplantı varken mi? İşten ve paradan daha önemli şeyler de vardır. Aşk gibi mi? Yapma patron. Adamın yasak bir ilişkisinin olduğunu mu düşünüyorsun? Öyle olsa bile bugünkü toplantıyı bitirdikten sonra gidemez miydin? Olabilir. Yorumda bulunmak için henüz erken. İşte geldik. Buradan sağa dönüyoruz. mübarek. İki kişi mi yaşıyorlarmış bu evde? Herhalde Hoş geldiniz İyi günler Biz emniyetten geliyoruz Buyurun içeri girin ee, Sanırım niçin geldiğimiz hakkında bilginiz vardır Evet efendim Selçuk Bey olanları anlattı. Korkunç bir şey Sabah eve geldiğinizde kimse yokmuş öyle mi? Evet efendim Kamil Bey ile eşini en son ne zaman gördünüz? İki gün önce. Hı. Hmm. İki gün önce, değil mi? Evet efendim. Dün izinliydim. Bu sabah eve geldiğinizde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yani olan dışı bir dağınıklık, kırık bir birkaç eşya veya veya buna benzer bir şey. Yok hayır efendim. Ee, yalnız. Evet yalnız. Yatak odası fazla dağınık değildi. Hı. Hmm. Yani az mı dağınık? Ee, şey efendim şöyle açıklayayım. Türkan Hanım tertipli bir insandır ama dün izinliydim. Dün sabah odayı toparlamış olabilir. Ama bu sabah geleceğimi biliyordu. Yani bu sabah geldiğinizde yatak odası düzenliydi öyle mi? Evet efendim. Sabah saat dokuz buçukta eve geldim kimse yoktu. Eğer o saatten önce çıktıysa ki bu pek olan değil yatak odasının düzenlenmesi beni şaşırttı. Erken kalkmaya pek alışık değildir. Bu durumda o odada akşam kimsenin yatmadığını söyleyebilir miyiz? Şey galiba. Şu odayı bir görelim. Hmm. Ne oldu? Kuryeyle görüşebildi mi? Evet. Sipariş telefonla gelmiş. Zarfı İzmir Oteli'nin önünde bekleyen birinden almış. Hı hı. Ve ücret de o kişi tarafından peşin ödenmiş. Hı. Tarifini aldın mı? He he, hem de nasıl? ...adamı şıp diye buluruz. İlk gazete satıcısında durup... ...bir çizgi roman aldık mı iş tamam. Özellikle bir dedektif romanı. Oh, anlaşıldı. Siyah paltolu... ...siyah şapkalı ve siyah gözlüklü. Ve de sakallı. Eee <gülüyor> patron? Bir yorumda bulunma zamanı... ...gelmedi mi daha? O giderek ilginçleşiyor. Hepsi bu kadar mı? 3G kuralına ne oldu? Işte telefonu... oh. Yağvarmış... Evet dostum. Şimdi gelelim 3G kuralına. Unutma ki bu kural tamamıyla bana ait. Öncelikle 3G durumu henüz oluşmadı. Şimdilik 2G var elimizde. İki gariplik. Bir. Eşi fidye için kaçırılan Kamil Tütüncüoğlu'nun kendisi de kayıp. Evet gerçekten garip bir durum. İki. Kamil Bey 9.30 uçağına yetişmek için evden saat 8.30 civarında ortağı Selçuk Bey'le ayrılıyor. Eğer eşit yürken hanımın bu saatten sonra evden çıkmadığını varsayarsak kaçırılma işleminin evde gerçekleşmesi gerekiyor. Saat gece 8.30 ile sabah 9.30 arasında. Evet, evde herhangi bir boğuşma izi yok. Üstelik kaçırma olayının geç bir saatte olması olasılığının yüksek olması ihtimali kadının yatakta olmasını gerektiriyor. Yatak odası hiç de dağınık değildi. Bu da oldukça garip. Evet dostum, elimizde iki garip durum var. Ama bu iki garipliğin mantıklı bir açıklaması olabilir. Kamil Bey'in başına bir terslik gelmiş olabilir. Bir rahatsızlık, bir kaza gibi. Küçük bir klinikte kendini bilmez bir şekilde yatıyor olabilir şu anda. Türkan Hanım o saatten sonra evden çıkmış ve kaçırılma da bu sırada olmuş olabilir. Evet dostum, üçüncü gariplik oluşmadan bu iki garipliğin fazla bir önemi yok. Hadi çalıştır arabayı bakalım. Böyle dolaşıp duracak mısın? Neden hala aramadılar? Kamil nereler? Neden ulaşamıyoruz? İstanbul'da iş bağlantınız olan her yeri aradınız mı? Evet. Hmm. Evlilik dışı bir ilişkisi var mıydı? Şey, varsa da ben bilmiyorum. Dostunuz çok eskiye mi dayanıyordu? Elbette. Sadece dost değil ortak, hatta akrabaız. Akraba mı? Bilmiyor musunuz? Eşi yani Türkan benim kardeşimdir. Hmm. Bundan haberim yoktu. Yani bu durumda fidye sizin tarafınızdan da ödenebilir. Tabii. Hı -hı. Saat yediye geliyor. Bundan sonra arayacaklarını sanmıyorum. Ya evden ararlarsa? Orada da bir ekibimiz var. Unuttunuz mu? Yardımcım Suat onların başında. O halde biz de oraya gidelim. Tabii. Birlikte gideriz. Ayten Hanım. Buyurun Selçuk Bey. Viski şişesini getirir misiniz? Saat dokuz oldu. Neden aramıyorlar hala? Hmm, Birçok nedeni olabilir. Belki Kamil Bey'in burada olmadığını öğrendiler. Sinirlerinizi bozmak da istiyor olabilirler. Ya size, polise durumu bildirdiğimi öğrendilerse? Olabilir. Şey, Türkan'ı öldürebilirler mi? Mektupta öyle diyorlardı. Hiç sanmam. İnsan kaçırmak büyük bir suç. Buna bir de cinayet ekleyeceklerini sanmam. Aslında asıl kaygılanmamız gereken şey e, Kamil Bey'in durumu. Hala ortaya çıkmadı. Şirkette asıl sermaye kime aitti? Şey, ne ilgisi var? İstenilen fidye çok büyük. Bu maddi durumunuzu etkileyecektir. İyi ama Türkan'ın hayatı daha önemli. Türkan, Kamil'in eşi olduğu gibi benim de kardeşim. Çok saçma bir soru bu. Evet Suat, Selçuk Bey haklı. Şimdilik sabırla beklemekten başka yapacak bir şey yok. Mutlaka arayacaklardır. Merak ettiğim bir şey daha var. Kamil Bey'le hem eski bir dost... Hem ortak hem de akrabasınız ama İstanbul'a yaptığı bu ani seyahatle ilgili hiçbir şey söylemiyor size. Bu biraz garip değil mi? Onun yapısı bu. Sır küpü gibi davranmaya bayılırdı. Yine de garip. Ne yapmaya çalıştığınızı söyler misiniz bana? Yeter Suat. İzin verirseniz yardımcımla baş başa görüşmek istiyorum. Suat gelir misin? Dostum İyi polis kötü polis Oyununa biraz erken başlamadın mı Ne sakıncası var Kötü ve akıllı polisi ben oynasaydım Benim için de bir sakıncası olmazdı Ama maalesef iyi ve saf polisi oynayan ben. Gereksiz yere kendimi saf bir polis gibi göstermek Hiç de hoşuma gitmiyor İyi de patron bu işte beni rahatsız eden bir şeyler var Benim de bazı kuşkularım var Ama üçüncü gariplik henüz ortada yok Ben Kamil Bey'in İstanbul'a gidiş nedenini söylememesinin Üçüncü gariplik olduğunu düşünüyorum Bu ikinci gariplikti zaten dostum Sebepsiz ortadan kaybolmasıyla kaybolma sebebinin bilinmemesi aynı şey. Selçuk Bey'in bunu bilmemesine imkan var mı? Olabilir. Belki de biliyordur. Ve masum bir sebepten dolayı söylemek istemiyor. Ne gibi? Rakip şirketlerin duymasını istemediği bir iş anlaşması gibi. Bunu bize söylemesinin ne sakıncası var ki? Gizli bir ilişki de olabilir. Sabırlı ol dostum. Sabırlı ol. 11'e geliyor Bu saatten sonra arayacaklarını sanmıyorum Nasıl şey bu böyle Ne Türkan'ı kaçıranlardan ne de Kamil'den Bir ses çıkmadı ee, Şu koltuğunuzun altındaki de ne öyle Kimin benim mi Evet evet evet şu şu sağ, şu sağ tarafta Bakın bakın parlıyor tıpkı tıpkı Hay Allah Heh, Ben de şimdi tıpkı cam gibi Diyecektim Ne sakarım Ayten Hanım, Buyurun Selçuk Bey Şurayı temizler misiniz Tabi Selçuk Bey telefona geçin Suat ayrı. Tamam Bekleyin açmayın Evet şimdi Alo Evet Telefon size Selim Bey Ya yeah. Efendim Evet Emin misin Tabii. Tamam Tamam Kamil Bey bulunmuş. Nasıl? Nasıl mı? Ee, Gebze yakınlarında... ...terk edilmiş bir otomobilin... ...bagajında. Yani? Yani? Ölü olarak. Ee, ne diyorsun patron? Hiç olmazsa büroda böyle hitap etmesen olmaz mı? Affedersin başkomiserim. Eee 3G durumu oluşmadı mı? Fazlasıyla dostum. Fazlasıyla. Ee, otopsi raporu ne zaman gelecekmiş? Çıkar çıkmaz patlayacaklar. Ama ölüm nedeni belli. Başının arkasına ağır bir cisimle vurulmuş. Hmm, garip. Çok garip. Bir anda 3'ten fazla gariplik oluştu bu işte dostum. 3G teorimin garip bir örneği. Evet. Bir olaydaki üçüncü gariplik... ...detaylardaki garipliklerin önemini artırır. Böyleydi değil mi? Ve bir anda birçok garipliğin içinde kalırsın. Tesadüf diye adlandıramayacağın garipliklerin. Teorin nedir? <gülüyor> Sihirli kürem yanımda değil. Sabırlı ol dostum. Sabırlı ol. Biliyor musun? Şu iyi polis kötü polis oyununa başlamış olman iyi oldu. Yani senden bir adım önde miyim? Daima dostum. Daima önümde olmanı istedim. Beni gelen kurşunlardan korurusun. Tabii hatalardan da. He, nedense alayım bende hiç kullanılmışlık duygusu yaratmadı. Neden acaba? Tam tersine hep bir baba gibi beni kollayıp gözettiğini düşünmüşümdür. Bu biraz abartılı oldu dostum. Neyse. Otopsi raporu gelene kadar boş durmayalım Şimdi doğru havaalanına gidip Kamil Bey'in uçağa binip binmediğini Araştır bakalım Binmiş ki cesedi İstanbul'da bulundu Gebze İstanbul'da değil mi? Hı hı. Bakıyorum coğrafyada da Benden ileridesin he? <gülüyor> Tamam tamam anladım Hemen gidiyorum İkinci bir mektup daha geldi Ne zaman? Bu sabah saat 9 civarında Yine motosikletli kuruyayla hmm. Verir misin? Buyurun Hı -hı. Yine gazeteden kesilmiş harflerden oluşuyor Evet Telefonla bağlantı kurmamaları garip Parayı otomobilinizin bagajına koyun Saat 11'de çeşmeye gitmek üzere yola çıkın Yolda sizinle bağlantı kurulacak. Ee, saat şu anda 10.30. Üstünüze mikrofon yerleştirmek için vaktimiz yok. Dediklerini yapmak zorundayız. İyi ama paranın tamamını henüz temin edemedim. Ne kadar hazır? 2 milyon dolar. Hı, hı, yeterli. Yolda sizinle bağlantı kuracaklarını söylüyorlar. Kamil Bey'in öldüğünden haberleri yok. Onlara bunu söyleyin. Şaşıracaklardır. Biz peşinizde olacağız Bu şaşkınlıktan faydalanabiliriz Bu durumda 2 milyon dolarla yetinip yetinmemek konusunda tereddüt geçirecekler Ya Kamil'in öldüğünü biliyorlarsa? Nereden bilecekler? Bu, bu imkansız Belki de Kamil'i onlar öldürdü Fidye'yi ödeyecek insanı neden öldürsünler? Belki de İstanbul'da fidye için onunla bağlantı kurdular Tartıştılar ve öldürdüler Olamaz mı? Hmm, güzel bir teori Yardımcı mı olmanızı isterdim? Evet şu anda bunları düşünecek durumda değiliz hazırlıklara başlayalım. Evet, işte oldu. Bu telsizi alın. Evet, mandalını selotayiple basılı vaziyette yapıştırdım. Yani sürekli açık kalacak. Otomobilinize bindiğinizde bunu koltuğunuzun altına koyun. Bu sayede yaptığınız her konuşmayı duyabiliriz. Bu çok büyük. Ya otomobilden inmek zorunda kalırsam? Yine yanıma alayım mı? Ee, yok, hayır. Üzerinizde taşıyamazsınız. Ee, gerek de yok zaten. Sizinle büyük ihtimalle cep telefonu sayesinde bağlantı kuracaklardır. Bu konuşmayı bilmek yeter bize. İyi ama onlar Kamil'i bekliyorlar. Onun cep telefonu numarasıyla benimki bir değil ki. Biliyorum. Şu anda binayı gözlediklerinden eminim. Kamil Bey'in otomobiliyle sizin yola çıktığınızı göreceklerdir. Bu durumda size ulaşmak için bir çare arayacaklardır. Sizin cep telefonu numaranızı da bildiklerini varsaymak zorundayız. Selam patron. He, Geldin mi? İyi, tam zamanında. 10 dakika kaldı. Unutmayın biz arkanızda olacağız. Ayrıca bir ekipte birkaç araç önünüzde olacak. Sizinle bağlantı kurdukları anda telsiz sayesinde haberimiz olacak. Telsizi koltuğun çok fazla altına itmezseniz iyi olur. Ee, biz şimdi çıkıyoruz. İleride yolun sağına yanaşıp sizi bekleyeceğiz. Hadi bakalım. binadan çıkıyorum. Evet başlıyoruz. Motoru çalıştırayım mı? Bekle yanımızdan geçsin. Oldu. Cızırtıya rağmen sesin et geliyor. Şimdi otomobile biniyorum. Telsizi koltuğun altına koyuyorum. Ne oldu bu ne? Bak kahretsin. Çalışmıyor. Hangisi? Bu mu? diyelim Diye, Ondaki... Geçiyor. Takıl peşine. Ne yapacağız şimdi? Durdurup bir bakalım mı? Olmaz. Takip ediyor olabilirler. Böyle devam edeceğiz. Hmm, telsize ne oldu acaba? Kim bilir koltuğun altına bırakırken sert bırakmış olabilir. Fazla sokunma fazla sokunma. Bir araç geriden takip et. Öbür ekip ne yaptı acaba? Frekansı değiştirip bakarım şimdi. Yola gireceğiz. Evet. Nasıl bağlantı kuracaklar acaba? Göreceğiz. Aa, aa Ne yapıyor bu? Otomona girmiyor. Sahil evlerine döndü. Lanet olsun! Takip et onu! Takip et! 20, 20, 30, 20, 35. 2035 dinlemede. Hedef yön değiştirdi. En yakın yerden sahil evlerine dönün. Tamam! Anlaşıldı, tamam. Deripot iskiyesine giriyor. Takip et! mobilden iniyor. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Telefon kulübesine doğru yürüyor. Cep telefonu yok muydu bu adamın? Telefon etmeye değil telefon beklemeye gidiyor. Anlamadım mı hala? İlk bağlantıyı kurdular. Nasıl? İşte ikinci bağlantı. <gülüyor> Çıktı. Bize doğru geliyor. İnelim. Ne oldu? Önümdeki otomobil takip ediyorlar mı? Bu kulübeye gelmenizi size nasıl bildirdiler? Telsizden duymadınız mı? Önümdeki otomobilin arka camından bir kağıt gösterdi. Orada yazıyordu. Hepsini yüksek sesle okudum. Duymadınız mı? Hayır. Telsiz çalışmıyor. Nasıl olur? Koltuğun altında duruyor. Telefonda ne söylediler? Hiçbir şey. Paranın hazır olup olmadığını sordum. Kamil'in öldüğünü ve bu yüzden hazırlayamadığımı söyledi. sileri birkaç ses geldi ve kapandı. Sanki iki kişi tartışıyordu. Size arka camından kağıdı gösterdikleri otomobilin plakasını aldınız mı? Evet. Ekiplere bildirelim fazla uzaklaşmış olamazlar. Otomobilden eser yok patron. Trafikteki kaydını araştırdım. Bil bakalım ne buldum. Flaka başka bir taşıta Aynen öyle. Geçen yıl hurduya çıkmış bir kamyona ait. Ne dersin patron? Bu iş başımızı çok artacak gibi. Havaalanında ne öğrendin? Kamil Bey 9.30 uçağına binmiş. Rezervasyonunu telefonla yaptırmış. Bileti havaalanında almış. Yer? Otopsi raporu geldi başkomiserim. İşte bu ilginç İlginç olan nedir? Kamil Bey'in ölüm nedeni sandığımız gibi başına aldığı darbe değilmiş Eksoz zehirlenmesi Yani bagajına kapattıkları otomobilde eksoz kaçağı mı varmış? Bunu öğrenmek için İstanbul'a gidiyorsun dostum Kardeşim kaçırılıyor, kocası öldürülüyor... ...ben elim kolum bağlı bekliyorum. Tekrar bağlantı kuracaklardır. Böyle beklemek kahrediyor insanı. Bir şeyler yapamaz mıyız? Şu anda hayır. Eğer Kamil Bey'i onlar öldürmedilerse... ...en az sizin kadar şaşkın ve sinirli olmalılar. Ya onlar öldürdüyseler? Hmm. Fidyeyi ödeyecek olan insanı neden öldürsünler? Belki fidye için orada bağlantı kurdular. Tartıştılar bir kaza oldu. Otopsi raporuna göre ölüm saati gece on bir ile sıfır bir arası. Bu durumda Türkan Hanım'ı Kamil Bey İstanbul'a gitmek için evden çıkar çıkmaz kaçırmış olmaları gerekir. Tabii Kamil Bey'in de İstanbul'a gideceğini bilmeleri gerekiyor. O akşam saat sekize kadar bunu siz de bilmiyordunuz. Öyle değil mi? Ee, şey evet. Yoksa biliyor muydunuz? Ee, yok canım nereden bileyim? Hep böyle aklına estiği gibi davranırdı. Şirkette yönetim daha çok kimin elindeydi? Neden sordunuz? Hiç. Büyük bir iş şirketi yönetmek sorumluluk ister. Kamil Bey de bu sorumluluk duygusu yok gibi de iş konusunda çok sıkı biriydi. Yani yönetim daha çok onun elinde miydi? Ee, bazı konularda evet, öyleydi. Düşmanları var mıydı? Düşman. Hı hı. İş dünyasında rakiplerimiz vardı. Düşmandan kastınız buysa. Gir. Saat yedi oldu efendim. Kalmamı gerektiren bir durum var mı? Onu soracaktım. Hayır Gül Hanım. Siz çıkabilirsiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ee, biz de çıkalım. Beklemeye Kamil Bey'in evinde devam ederiz. Yolda önümüze bir sandviç büfesi çıkarsa durup yemek işini halletelim. Tabii başkomiserim. O telsizi inceledim başkomiserim. Hangi telsizi? Şu Selçuk Bey'e verdiğiniz telsiz. Ee? Hiçbir arızası yok. Pil kapağı açılmış. Pillerden biri yerinden oynamış. Koltuğun altına koyarken biraz sertçe bırakmış olmalı. Ama yine de garipti. Hmm. Garip olan ne? otelsiz orduda kullanılanlardan. Sahra tipi. Pil kapakları kolay kolay açılmaz. Mandalları çok sıkıdır. Açılmış olması garip. Bunun ben de farkındayım. Bu işte cevaplanması gereken gariplikler her geçen gün artıyor. Merkez 20-30, Merkez 20-30. Sizi arıyorlar başkomşerim. Evet, 20-30 dinlemede. Menemen bölge trafik ekipleri tarafından Menemen yakınlarında adının Türkan Tüküncüoğlu olduğunu söyleyen bir bayan bulunmuş. Tamam. Tamam. Türkan Tütüncüoğlu mu? Adı geçen bayan şu anda nerede? Tamam. Menemen bölge trafik bürosunda. Tamam. Anlaşıldı tamam. Selçuk Bey'e yetişelim hayri. Türkan? Selçuk. <gülüyor> tamam güzelim, tamam güzelim geçti. <gülüyor> Kamil'in öldüğünü söylediler. Üzgünüm hayat. <gülüyor> neden, neden? Senin bir şeyin yok ya. <gülüyor> öldürecekler, öldürecekler sandım. Tamam hayatım, tamam tamam. Hepsi geçti. Başkomiserim, ona soracağınız sorular olduğunu biliyorum ama... İzin verirseniz onu eve götürmek istiyorum. <gülüyor> Tabii. Asıl ifadesini yarın evde alabilirim ama... ...yarına elpeleyemeyeceğim birkaç sorum olacak. Öncelikle geçmiş olsun Türkan Hanım. Sağ olun, sağ olun. Fidyecilerin elinden nasıl kurtuldunuz? Onlar, onlar bıraktılar. Hı. Fidyeyi almaktan bazı mı <gülüyor> Bilemiyorum, bilemiyorum. Tartıştıklarını duydum. Kamil'in öldüğünü konuşuyorlardı. Polisin olaya karıştığını hmm. <gülüyor> Evet he, anlıyorum ee, Yüzlerini gördünüz mü? Hayır Hayır yüzlerine maske vardı Şu kar maskelerinden hmm. Yani hiçbirini teşhis edemezsiniz a öyle mi? Şey e evet Yanıma hep kar maskesiyle geliyorlardı Kaç kişiydiler? Dört veya beş Sizi ne zaman ve nasıl kaçırdılar? <gülüyor> hamilin gitti gece. <gülüyor> evet, teşekkürler Türkan Hanım. Şimdilik bu kadar yeter. Evet Selçuk Bey gidebilirsiniz. Yarın sabah evde devam ediniz. Merhaba Suat. Tamam bağlıyorum. Başkomiserim Suat ikinci hatta. Tamam. Efendim. Merhaba patron. Burada işim bitti. İlginç şeyler buldum. Bir saat sonra uçağım kalkıyor. Hmm, burada da ilginç şeyler oldu. Ne gibi? Bunları gelince konuşuruz. Şimdi beni iyi dinle. İstanbul Havaalanı'nda ve buraya geldiğinde de İzmir Havaalanı'nda Kamil Bey'in uçağa bindiği ve indiği saatlerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini istiyorum senden. Anladın mı? Anladım patron. Üç saat sonra elinde bil. Oldu gelince görüşürüz. Haydi. ben Türkan Hanım'ın ifadesini almaya gidiyorum. Ben yokken Suat gelirse bir yere ayrılmasın beklesin beni. Tamam başkomiserim. var orada. Ah benim Selçuk Bey. Burada ne aradığınızı sorabilir miyim? <gülüyor> Hep böyle bir otomobilim olsun istemişimdir. Tam bir klasik. 1976 model. Amerikan. Çelik şasi. Net ağırlığı iki buçuk tonun üzerinde olmalı. Bu ağırlığı yüksek hıza ulaştırmak için de V8 motor. Harika. Harika. Buraya bunun için gelmediniz herhalde. Tabii ki. <gülüyor> Dün geleceğimi söylemiştim. Sizin bugün şirkette olacağınızı sanıyordum. Kardeşimi bu durumda yalnız bırakamazdım. Ah evet haklısınız. Ee, bu otomobil Kamil Bey'in miydi? Hayır Türkan Hanım. Hız yapmayı seviyor olmalı. Oldukça. Altı yıl önce bir sigara firmasının düzenlediği ralliye katılmıştı. <gülüyor> Şu Afrika çöllerinde yapılanlardan değil mi? Evet. O halde şu arkada duran arazi taşıtı da Türkan Hanım'a ait olmalı. Evet. Burası bir otomobil müzesi gibi. Şu Alman mucizesi de Kamil Bey'e ait olmalı. Hı? Evet öyleydi. Artık içeriye girebilir miyiz? Tabii Gürkan Hanım O akşam saat sekiz kırk beşte Eşiniz ve Selçuk Bey evden ayrıldılar Bundan sonra olanları Bize sırasıyla anlatır mısınız Şey Tabi televizyon izliyordum Sanırım Kamille Selçuk Gidelik kırk kırk beş dakika Olmuştu Kapı çaldı ben Selçuk geldi sandım Kapıyı açtığımda birden yüzüme Bir el uzandı sanırım bir mendil vardı <gülüyor> Sonrasını hatırlamıyorum hmm. Efer koklatmış olmalılar. Sonra? Kendime geldiğimde bir odadaydım. Ellerim ağzım bağlıydı. İki gün boyunca o odada kaldım. Sizinle hiç konuşmadılar mı? İlk gün... ilk gün bana sürekli yiyecek ve içecek getiren... ...fidiye için kaçırdıklarını söyledi o kadar. Sonraki gelişlerinde hiç konuşmadı. Dışarıda aralarında konuşup tartıştıkları oluyordu. Ama ne konuştuklarını anlayamıyordum. Sanırım arada bir oda daha vardı. Dünen... Sizi bıraktıkları güne gelelim. Öğleden sonra tartıştıklarını duydum. Sonra, sonra uzun bir sessizlik oldu. Daha sonra, daha sonra da o adam bana yiyecek getiren odaya girdi, ellerimi, ağzımı ve gözlerimi bağladı. Kamil'in öldüğünü ve beni bırakacaklarını. Eh. Ee, lütfen kendinize gelin Türkan Hanım Durumunuzu anlıyorum ama işimi yapmak zorundayım Lütfen Devam eder misiniz Beni Beni bir otomobile bindirdiler Sonra Sonra o yol kenarındaki tarlaya bıraktılar oh, Lütfen Lütfen yeter artık Bu kadarı yetmez mi ee, Pekala Şimdilik bu kadar yeter ...gerekirse tekrar ifadenize başvururuz. Size de birkaç sorum olacak. O gece Kamil Bey'i havaalanına bıraktıktan sonra... ...neden Türkan Hanım'ın yanına gelmediniz? Hı? Koskoca evde yalnız başına kalmıştı. Ee, şey, özel bir nedenim vardı. Ne gibi? Evde bir arkadaşım bekliyordu. Hem Türkan'ın ilk yalnız kalışı değildi bu. Ya, evliliklerinde bir sorun mu vardı? Yok, yo, hayır, hayır... E her evlilikte olduğu gibi ufak tefek sorunları vardı tabii. Ama iş icabı çok seyahat ederdi. Ben onu anlatmak istemiştim. Anlıyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Teşekkürler. İzninizle. İşte bu o. Aa bakıyorum gelmişsin. Aa selam patron tam zamanında geldin. Bak şu elinde çanta olan şapkalı adam Kamil Bey. Nereden biliyorsun? Yüzü görünmüyor ki arkadan çekilmiş. Haklısın ama üstündeki giysiler şapka ve çanta aynı. Bundan başka ona benzer biri yok. Cesedin üzerindeki giysilerle aynı. Şapka ve çanta bagajda yanındaydı. Başka görüntü yok mu? Hmm, maalesef İstanbul Havaalanı'ndaki görüntüler de aynı. Hmm. İlginç şeyler bulduğunu söylemiştin. Evet. Otopsi raporunda egzoz zehirlenmesinden öldüğü belirtilmişti. Cesedin bulunduğu otomobilin bagajında egzoz kaçağı yok. Yani? Yani zehirlenme o otomobilin bagajında olmamış. Hatta zehirlenme olayının o otomobille ilgisinin olduğunu hiç sanmıyorum. Hmm. Tabii Kamil Bey'in burnunu o otomobilin egzoz borusuna dayadılarsa o başka. İlginç. E, bu durumda bir başka taşıtın Kamil Bey'i oraya getirmek için kullanıldığını düşünmemiz gerekiyor. Otomobil Kamil Bey'in şirketine ait. Sık sık İstanbul'a gidip geldiği için havaalanı otoparkında sürekli bir otomobil hazır bulunuyormuş. Oh, bu iş iyice karışmaya başladı. Evet. Otopsi raporunda başının arkasındaki yarada cam zevrelerine rastlandığı yazıyordu. Evet, başına şişe veya benzeri bir nesneyle vurulmuş. Profesyonelce değil. Anlayamadım. Ortada bir cinayet var ve hemen öncesinde de... ...bu cinayetle bağlantılı bir adam kaçırma olayı. Kaçırılan kişi kurbanın eşi. Kaçırılma olayı kurbanın ani bir kararla... ...İstanbul'a gitmek için evi terk etmesinden... ...bir saat sonra gerçekleşiyor. Düşünsene. Fidyeciler Türkan Hanım'ı kaçırmak için eve geldiklerinde... ...Kamil Bey evde olabilirdi. Belki de öyle olacağını umuyorlardı. Yani amaçları Türkan Hanım'ı kaçırmak değil... ...Kamil Bey'i evde kıstırmaktı. Amaçlarına bu şekilde ulaşacaklardı. Yani karşımızda fidyeciler yerine... ...çek senet mafyasının olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Olamaz mı? Eve Kamil Bey'e yüklü bir miktarda... ...çek imzalatmak amacıyla geldiler. Ve bir de baktılar ki... ...Türkan Hanım evde yalnız. Hemen planda bir değişiklik yaparak... ...Türkan Hanım'ı kaçırdılar ve amaçlarına... ...bu şekilde ulaşmayı planladılar. Hı hı, mümkündür. Gelelim cinayete. Buna da profesyonelce bir açıklama getir bakalım. Hımm... Evi gözetliyorlardı. Kamil Bey'in Selçuk Bey'le evden ayrıldığını gördüler. Birkaç elemanı onları takip etmekle görevlendirdiler. Yarım saat sonra Kamil Bey'in İstanbul uçağına bindiğini öğrendiler ve hemen plan değişikliğini gerçekleştirdiler. Evi gözetleyenler Türkan Hanım'ı kaçırırken diğerleri de Kamil Bey'in peşinden uçağa bindiler. Amaçları Kamil Bey ile İstanbul'da bağlantı kurmaktı. Ve bu bağlantı fiyaskoyla sonuçlandı. Bir şekilde aralarında tartışma çıktı ve bu sırada başına şişeyle vurarak bayılttılar. Buraya kadar her şey profesyonelce. İyi bir plan hazırlamak ve ortaya çıkan yeni durumdan faydalanmak. Mükemmel. Ama tam burada acemice bir şey var. Kamil Bey muhtemelen saat 10.30'da uçaktan indi. Otopsi raporuna göre ölüm saati 11.30-12 arası. Arada bir, bir buçuk saatlik bir süre vardı. İstanbul Gebze arası 40 dakika. Ee, bu durumda Kamil Bey'le bağlantıyı havaalanının otoparkında gerçekleştirmeleri gerekiyor. Hani şu kafasına şişeyle vurarak bayıtmalarına neden olan bağlantı. Avrupa'nın en işlek ve yoğun havaalanının otoparkında böyle bir eyleme kalkışmanın profesyonellikle bağdaşır bir yanı var mı? Hı? Ne aceleleri vardı? Adamın karısı ellerinde zaten. Ee, şey haklısın patron. Hiç gittiniz mi bilmiyorum ama Atatürk havaalanı gerçekten çok yoğun. Üstelik güvenlik önlemleri de çok sıkı. Biliyorum. Üstelik bu senaryoda ikinci bir otomobil de var. Bu adamlar oraya tamamen hazırlıksız gittiler. Bir oto kiralamak veya çalmak için vakitleri de yoktu. Kamil Bey'in otosunun bagajında egzoz kaçağı olmadığını söylemiştin, değil mi? doğru. E şimdi ne yapacağız? Benim senaryomu çekeceğiz. Senin senaryonumu çekeceğiz. Evet. Şimdi beni iyi dinle. Şirketteki herkesi sorguya çekmeni istiyorum Onlara özellikle Kamil Bey ile Selçuk Bey'in arasının nasıl olduğunu sor Bu arada şirket avukatları ile de görüş Aralarındaki ortaklığın ölçüsünü Ve oranını öğren Ben de bu arada Türkan Hanım ve hizmetçisiyle Görüşeceğim Bu kaseti ona izlettirip kocasını teşhis ettirmeyi düşünüyorum Hadi bakalım iç başına Tamam patron Ee, baştan tekrar izleyelim Tabi İşte geliyorum Lütfen dikkatli bakın ha Evet evet bu o Emin misiniz Uzakta ve yüzü görünmüyor Bakın o benim kocam Onu nerede olsa tanırım ee, Bu İzmir havaalanında çekilen görüntüler ee, Şimdi de İstanbul'dan gelen görüntüleri izleyelim Bakın şurada. Evet gördüm. Ee, yine aynı, uzak ve arkadan. Bu, bu bu kadar önemli mi? Ben kocamı tanımaz mıyım? Evet tabii. Ee, bana biraz İzmir havaalanındakinden farklı göründü de. Neyse, teşekkürler. Ee, şimdi izin verirseniz hizmetçinizle görüşmek istiyorum. Ee, sakıncası yoksa yalnız olarak. Tabi. Ne sakıncası olabilir ki? <gülüyor> 11 yıldır burada çalışıyorsunuz Burada bu evde 6 yıldır Kamil Bey evlendikten sonra Bu eve taşındı Kamil Bey evlenmeden önce de yalnız mı Yaşardı? Evet efendim Annesi ve babası öldüğünden beri e, Sizi işe o mu almıştı? Hayır babası almıştı 2 yıl sonra da o trafik kazası oldu 3 yıl sonra da Kamil Bey evlendi Pekala Aytan Hanım e, Türkan Hanım sizce nasıl biridir? İyi bir insandır. Aslında asıl öğrenmek istediğim şey... E, ...Kamil Bey ile aralarının nasıl olduğu. Ben her şeyi bilemem. Her evlilikte olduğu gibi bazen tartıştıkları olurdu. Hangi evlilikte olmuyor ki? Siz evli misiniz? Evliydim. Kocam on iki yıl önce öldü. Zaten bu yüzden çalışmak zorunda kaldım. Kaç yıl evli kaldınız? On sene. Hmm. Siz hiç tartışır mıydınız? Elbette. Ama hep tatlıya bağlardık. Ama tatlıya bağlayamayanlar da var. Öyle değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ölmüş bir insanın ve eşinin ardından dedikodu yaptırmaya mı çalışıyorsunuz bana? <gülüyor> özür dilerim, özür dilerim. Yani şu anda yaptığımız dedikodu değil. Sadece evliliklerinin ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorum. Soruşturmak için gerekli bu. Sorumu şöyle sorayım. Ee, Türkan Hanım'la Kamil Bey'in evliliklerinde ciddi sorunlar var mıydı? Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim Haykan Hanım. Bana çok yardımcı oldunuz. Cidden. Çalıştır bakalım Hayri şu videoları. Peki başkomiserim. Evet, işte geliyorlar. Sonra bakalım Hayri, şu iki ekrandaki adamlar aynı kişi mi? Ee, şey, aynı gibi. İçisinin de kıyafeti, şapkaları ve ellerindeki çantalar aynı. Ama, ama pek emin değilim. Hı. Şu sağdaki biraz daha ufak tefek gibi. Selam patron. Ha, geldin mi? Ee, geç otur bakalım şöyle. Tamam. Ha, bunlar benim getirdiğim görüntüler değil mi? Evet. Sağdaki İzmir, soldaki de İstanbul Havaalanı'ndan getirdiğim. Ee, i̇yi ama bu değişmiş. İzmir Havaalanı'ndan yeni bir kaset daha mı getirdiniz? Evet. Bu benim getirdiğim kaset. Ama nasıl olur başka görüntü yoktu ki Sen onu bırak da kasetin değişik olduğunu Nereden anladın onu söyle bize ee, Basit Benim getirdiğim kasetteki görüntüde Kamil Bey'in hemen arkasında Şahane bir sarışım vardı <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> Sonunda kabahat Dikkatli bak başka bir değişiklik yok mu he? Ee, Şey şu esmer güzel de yoktu Sapık herif Anlaşılan seni bir an önce Baş göz etmenin zamanı gelmiş Dikkatli bak şuna Haklısın başkomiserim. Her iki konuda da. Ee, evet şu İzmir'deki görüntülerde Kamil Bey. Daha kısa ve zayıf görünüyor. Aferin. İyi ama bu nasıl oldu? Meslek sırrı. Şimdi sende neler var onu öğrenelim. Hı? Ah, müthiş şeyler öğrendim patron. Şirketteki herkesle görüştüm. Hı hı. Tabii hepsi konuşmak istemedi. Anlaşılan Selçuk Bey'den ödleri kopuyor. Ee, şey eskiden Kamil Bey'den çekinirlermiş şimdi ondan. Ee, ne de olsa şirketin yeni kralı o. Bırak gevelemeyi de konuya gir. Dediğim gibi kimse konuşmak istemiyordu. Ama biri hariç. Kamil Bey'in sekreteri. Hmm. Açtı ağzını yumdu gözünü. Her an işten atılmayı bekliyor. Selçuk Bey ile ve Türkan Hanım'la araları hiç iyi değilmiş. Laf aramızda galiba Kamil Bey'le aralarında... Bırak şu paparazzi tavırlarını da konuya girer. Tamam patron kızma. Sekreterin anlattığına göre... ...ki anlattıklarını Kamil Bey'in avukatından öğrendiklerim de doğruluyor. Geçen yıl Selçuk Bey'in ısrarıyla girilen bir ihalede çok büyük zarara uğramışlar. Bunun ardından Kamil Bey, Selçuk Bey'i şirketten kovalamış. Selçuk Bey şirketin ortağı değil mi? Evet. Ama hissesi çok düşük. Özellikle son üç yıldır iyice küçülmüş. Kumar merakı varmış. Kamil Bey'in avukatından öğrendiğime göre son hissesini geçen yılki piyaskosu ile Kamil Bey'e kaybetmiş. Avukattaki belgeye göre bu ihaleden şirket 1 lira dahi zararla çıkarsa Kamil Bey Selçuk Bey'in hissesine el koymaya hak kazanıyor. <Gülüyor> Doğrusu Kamil Bey çok kurnazmış. Şimdi sıkı durun son bombam geliyor. Bu kaçırılma ve cinayet olaylarından üç gün önce şirkette müthiş bir şey olmuş. Türkan Hanım Kamil Bey'i ziyarete gelmiş. On dakika kadar odasında kalmış. Sekreterin anlattığına göre Kamil Bey eşini kolundan sürükleyerek odasından çıkarmış ve arkasından o asalak kardeşini de alıp defol git başımdan diye bağırmış. İşte patron, bendekiler bunlar. Evet, e, nedense bunları duymak beni hiç şaşırtmadı. Yeni senaryomu dinlemek ister misin patron? Artık senaryoların zamanı geçti. Şimdi gerçek hikaye yazmanın zamanı. Şu ana kadar yeterince senaryo dinledim. Ama ben bir tek senaryo anlattım daha. O da çalıntı bir senaryoydu. İş şimdi o senaryonun asıl sahibini bulmaya geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse kusursuz bir senaryo. Evet beyler sonuca yaklaştık. Tek eksiğimiz Kanıt. <Gülüyor> Evet. Siz de geldiğinize göre başlayabiliriz. Bu toplantının amacı nedir? Bizi buraya neden çağırdınız? Sanki bir suçlu gibi kaç kere mi aldınız. İçinde bulunduğum durumu biraz anlamaya çalışsanız. Eşimi kaybettim, kaçırıldım. Bugün bitiyor Türkan Hanım. Bu evinize son gelişim. Bilse çok iyi olacak. Şirkette iş başımdan aşkın. Kamil'in boşluğunu doldurmak hiç de kolay değil. Buradan evden işleri yönetemem ki. Anlıyorum. Emin olun bu son. Bundan sonra işlerinizle ilgilenecek bol bol zamanınız olacağından emin olun. Evet. Şimdi lütfen herkes otursun. Güzel. Öncelikle sizleri kutlamak isterim. Mükemmel, kusursuz bir plan hazırlamışsınız. Bu da ne demek oluyor? Sakin olun Selçuk Bey. Heyecanlanmanız için sebep yok. En azından şimdilik. Bu cinayeti kardeşinizle birlikte sizin işlediğinize emin. Saçmalık bu. Bu suçlamayı yapmak için elinizde delil var mı? Olduğunu hiç sanmıyorum. Dikkat edin. Yapmadığımız bir şeyle suçluyorsunuz bizi. Lütfen sakin olun. Evet tekrar ediyorum. Bu cinayeti sizin işlediğinizi biliyorum. Ama haklısınız. Elimde delil yok. Şimdilik. Buna katlanmak zorunda değiliz. Kamil İstanbul'da öldürüldü. Havaalanına ben bıraktım onu. Ve sonra evime geldim. Biliyorsunuz tanığım var. Evet. Bayan arkadaşınızla beraberdiniz. Beklentileri olan bir sevgili. Umulmadık fedakarlıklar yapabilir. Buna gerek yok. Türkan için ne diyeceksiniz? O da fidyeciler tarafından kaçırılmıştır. Aa evet doğru. Kimlikleri konusunda hiçbir tanıklık yapamadığı fidyeciler. Kar maskeli dört veya beş kişi. Sarı çizmeli Mehmet Ağabey. <gülüyor> Söyler misiniz bu senaryonun asıl sahibi kim? Hı? Yazık. Türk sinemasının böyle senaristlere çok ihtiyacı var. Neyse. Gelelim benim senaryoma. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi olayların başladığı, hani Kamil Bey'in İstanbul'a gideceğini bildirmek için sizi aradığı geceye dönelim. Aslında Kamil Bey sizi aramamıştı. İstanbul'a da gitmeyecekti. Siz kendiniz gittiniz eve. Amacınız kız kardeşinizin de desteğiyle Kamil Bey'i geçen yıl sizin zorunuzla girilen ihalede kaybettiğiniz hissenizi geri vermesi konusunda ikna etmekti. Ama olmadı. Aranızda şiddetli bir tartışma yaşanmış olmalı. Bir ara siz veya kız kardeşiniz bir anlık bir öfkeyle elinize geçirdiğiniz şişeyle Kamil Bey'in kafasına vurdunuz. Otopsi raporunda Kamil Bey'in başının arkasındaki yaranın içinde cam zerreciklerine rastlandığı belirtilmiş. Fidyecilerden telefon beklemek için bu eve geldiğimiz ilk geceyi hatırlıyor musun Suat? Ee, şey evet başkomiserim. O gece bir ara Selçuk Bey'in oturduğu koltuğun altında parlayan bir cisim dikkatini çekmişti. Hayret, evet, tıpkı bir cam... Ee, tamam, tamam, tamam. O gece de cümleni tamamlayamamıştın. Sanırım tıpkı bir cam parçası gibi diyecektin değil mi? Çünkü Selçuk Bey e, birden anlamsız bir şekilde paniğe kapılarak sehpanın üzerinde duran viski şişesini devirerek kırılmasına neden olmuştu. Evet, Selçuk Bey bu sayede Kamil Bey'le bu evde aranızda geçen boğuşmanın son delilini de yok etmiş oldunuz. Sanırım olay gecesi burada yaptığınız temizlik sırasında o cam parçası gözünüzden kaçmış olmalı. Bu saçma bir varsayım. Sabırlı olun Selçuk Bey. Senaryom henüz yeni başladı. Evet, Kamil Bey kanlar içinde yerde yatıyordu ama ölmemişti. Onu hastaneye yetiştirerek yaşamasını sağlamak elinizdeydi. Ama bunu... Yapamazdınız. Bu ikiniz için de yolun sonu demekti. Türkan Hanım daha üç gün önce herkesin gözü önünde Kamil Bey tarafından kolundan sürüklenerek kapının önüne konmuştu. Sizin durumunuzsa malum. Şirketteki son hissenizi de Kamil Bey'e kaptırmıştınız. Bu durumda kendinizce en mantıklı şeyi yaptınız. Ok yaydan çıkmıştı artık. Kamil Bey ölmeliydi. Hemen planınızı yaptınız. Kamil Bey sık sık kimseye haber vermeden seyahatlere çıkıyordu. O gece de neden böyle bir seyahate çıkmasındaki? ki? Hı? Telefonda Kamil Bey adına İstanbul uçağında yer ayırttınız ve onun giysilerini giyerek havaalanına gittiniz. Bu arada Türkan Hanım da bir otomobilin bagajına ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak yerleştirdiğiniz Kamil Bey'i Gebze'ye götürmek için yola çıktı. Şimdi iyice saçmaladınız. Elinizde Kamil'in havaalanındaki görüntüleri var o görüntülerdeki kişinin Kamil Bey olmadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz Türkan Hanım. Hayır onlar Kamil'in görüntüleriydi. Yapmayın Türkan Hanım yapmayın. O görüntülerden birinin yani İzmir Havaalanı'ndakinin Kamil Bey'e ait olmadığını şu anda size kanıtlayabilirim. Nasıl? Gayet basit. Çünkü o görüntülerdeki adam bizzat benim. O görüntüleri size izletmeden önce havaalanına giderek yeni görüntüler aldım. Daha doğrusu yeni bir çekim yaptırdım. Tabii bu sahnede başrolü kendim oynadım. Kostüm olarak da tabii ki önceki çekimlerde Kamil Bey olarak düşünülen kişinin giysilerini ve aksesuarlarını kullandım. Çanta ve şapka. Siz görüntüleri izlerken beni ve İstanbul Havaalanı'ndaki kişiyi Kamil Bey olarak teşhis ettiniz. Çünkü buna şartlandırmıştınız kendini. Olamaz. Olamaz. Ben kocamı tanımaz mıyım hiç? Aynı kanıdayım Türkan Hanım. Kardeşinizi kocanız olarak teşhis etmenizin bir mantığı olabilir. Ama beni? Hı? Kamil Bey vücut yapısı olarak iri bir insan. Tıpkı Selçuk Bey gibi. Boyu 1.80'in üzerinde. Bense sadece 1 metre 69 santim boyundayım. Hiç dikkat etmediniz mi? Arkamda yürüyen sarışın bayan bana tepeden bakıyordu. Kocanıza tepeden bakacak bir bayanın herhalde 2 metre boyunda olması gerekir. Ama o anda... Daha önce de söylediğim gibi kendinizi şartlandırmıştınız. Tüm dikkatiniz giysilerdeydi. Teşhis edeceğiniz kişinin kocanız olmadığını biliyordunuz. Bunu bir kanıt olarak kullanamazsınız. Elbette. Zaten bu denemeyi sadece şüphelerimin doğru olup olmadığını anlamak için yapmıştım. Neyse, devam edelim. Nerede kalmıştık? Heh. Türkan Hanım bagajında Kamil Bey bulunan otomobille Gebze'ye doğru yola çıkarken... Siz de Kamil Bey'in giysileri ve kimliğiyle uçağa bindiniz. İstanbul'da uçaktan iner inmez otoparktaki şirkete ait otomobili alarak Gebze'ye doğru yola çıktınız. Herhalde orada Türkan Hanım'ı fazla bekletmemişsinizdir. Türkan Hanım'ın hız tutkusundan ve ralli merakından daha önce bahsetmiştiniz. Türkan Hanım geldiğinde bagajı açtınız ve bir de baktınız ki Kamil Bey yolda ölmüş. Kan kaybından öldüğünü düşündüğünüzü sanıyorum. Aslında Kamil Bey'i orada öldürmeyi düşünmüş olmalısınız. Türkan Hanım'ın saat 9 civarında yola çıktığını varsayarsak saat 2-2.30 arasında Gebze'ye ulaşmış olmalı. Bu saatlerde her ikinizin de İzmir'de olduğunuzu kanıtlamak kolaydı. Bu beklenmedik durum planınızı çok fazla etkilemiyordu aslında. Bu durumda Kamil Bey'in ölüm saati 10-11 arası olabilir diye düşünmüş olmalısınız. Fakat tam burada yine bir aksilik olmuş olmalı. Belki Türkan Hanım Gebze'ye gelmekte gecikti. Bu durumda eve hizmetçi Ayten Hanım'dan önce dönemeyeceğini düşünmüş olmalısınız. Bu yüzden devreye fidye senaryosunu soktunuz. Tabii ya. Üstelik bu polisin kafasını daha çok karıştıracaktır. Evet evet böyle düşünmüş olmalısınız. Senaryonun hiçbir dayanağı yok. Boşa atıp doluyu vurmaya çalışıyorsunuz. Elinizde kanıt yok. Evet farkındayım. Elimde hiçbir kanıt yok. Ama bulacağımı sanıyorum. Nasıl? Yakında öğreneceksiniz Selçuk Bey. Evet doğrusunu söylemek gerekirse planınız mükemmel. Biriniz İzmir'de bayan arkadaşıyla birlikte diğeriniz de fidyeçilerin elinde tutsak. Bu durumda sizlerden kimse şüphelenmezdi tabii ki. Kusursuz. Gerçekten kusursuz bir plan. Neyse... Kamil Bey'in cesedini diğer otomobile aktardıktan sonra Türkan Hanım geldiği araçta İzmir'e dönerken siz tekrar İstanbul'a dönüp İzmir'e gelmek için ilk uçağa bindiniz. Ve İzmir'e gelir gelmez de fidye mektubunu hazırlayıp bir özel kurye ile şirkete ulaşmasını sağladınız. Tabii ikinci mektup da sizin tarafınızdan gönderilmişti. Sonrası malum, fidyeçilerle yapılacak hayali buluşma için yola çıktınız. Buradaki planınız da kusursuzdu. Hayali fidiyeciler size sözde bir otomobilin arka camından bir mesaj ilettiler ve siz vapur iskelesindeki telefon kulübesine giderek onlarla konuştunuz. Telefon kulübesinden sizi arayan eminim ki ya Türkan Hanım'dı ya da şu bayan arkadaşınız. Ben fidiyecilerle konuştum. Bu saçma gösteri daha ne kadar sürecek? Ah, sanırım bu beklediğim haberci. Evet memur bey ne oldu? Başkomiserim Manisa ve Yalova'dan olumsuz haber geldi. Ama Bursa ve Balıkesir'den olumlu. Makbuzların fotokopileri de burada. Verir misin? Evet. Hmm. Düşündüğüm gibi. Demek o 8 silindirli Amerikan'ı kullandınız. Neler olduğunu bize de açıklar mısınız? <gülüyor> Tabii Selçuk Bey. Sabırsızlıkla beklediğiniz kanıtlar geldi. Ben bir tane bekliyordum ama tam üç tane. Nedir onlar? Trafik ceza makbuzları. Trafik ceza makbuzları mı? Evet Türkan Hanım. Kime ait onlar? Hem konumuzla ne ilgisi var? Bunu Türkan Hanım daha iyi açıklar sanırım. Şey... Ben... ben Aman ben... Allah'ım. Yoksa... Şey... Evet. İstanbul dönüşü sırasında tam üç trafik cezası yemiş. İkisi aşırı hızdan... Biri de hatalı sonlamadan. Allah kahretsin. Sana o kadar söyledim. Dikkat et dedim. Hız yapma dedim. Giderken, giderken yapmadım. Dö dönüşte ceset yoktu. Ne, ne bileyim. <gülüyor> Lanet olsun. Hız tutkun bizi mahvetti. Haklısınız. Boşuna dememişler sürat felakettir diye. Evet. Planınız kusursuzdu. Ama maalesef Türkan Hanım... ...aynı şeyi sürücülüğünüz için... ...söyleyemeyeceğim. Radyo tiyatrosu sona erdi.